Yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Oysa onlar kendilerinden daha da kuvvetliydiler. Göklerdeki ve yerdeki hiçbir şey Allah'ı aciz bırakacak değildir. Şüphesiz O hakkıyla bilendir, hakkıyla kudret sahibidir.''